Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatkımet izleyenlerimiz ilmi Hal programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz imallet lalegül TV.com nokta teadessine gelen sorularımızı İsmail'a Fıkıh Kurulu üyesi Fatihlendernders hocamıza yönlendiriyoruz ve cevaplar alıyoruz Sizlerde sorularınızı buradan bizlere gönderebilirsiniz ve yine geçmişte yapmış olduğumuz programlarımızı lalegül TVcom teradesinden izleyebilirsiniz Bir de sizlerden gelen birçok soruda tekrar sorular oluştuğu için e, soru göndermedence lalegül TV komter adresini ziyaret ederseniz burada birçok soru tek tek soru cevap şeklinde sizler için hazırlandı. Oradan kontrollerini gerçekleştirip yine bizlere sorularınızı iletebilirsiniz ve acil cevaplanmasını istediğiniz sorularınızla yine fetva hattını arayarak oradan da öğrenebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağlığınız iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Çok parlayayım iyilikler versin. İlk ilk sorumuz hocam bir firmanın logosunu kullanarak ürün yaptırıp satmam caiz olur mu? İslam hukukunda telif hakkının hükmü nedir diye sormuşlar. Eûzü billâhi Bismillahirrahmanirrahim. sallallahu aleyhi ve sellem ve ba'du. Müsaadeniz ile bu suale iki aşamalı cevap vermek isterim. Evet hocam. Birinci aşamada Fıkıh kitaplarıyla iştigal etmeyen, kitap karıştırmayan, direktmen sonuca endeksi olan kitleye cevap verme. Yani helal midir, haram mıdır, caiz midir, değil midir tarzında. İkinci aşamada ise e, medrese kökenli olup daha fazla meselelerinin neden ve niçinlerine vakıf olmak isteyen kardeşlerimize vereceğimiz cevap. Tabii niye böyle bir şey izledik? Yani niye bu şekilde iki aşamalı bu konuya detaylandırmak ihtiyacı hasıl oldu? Ee, zira bizim başlangıç itibariyle söyleyeceğimiz şey, belki klasik fıkıh kaynaklarında var olan ibareler ile çelişki gibi gözükebilir evet. zahir olarak. O yüzden bir açılıma ihtiyaç vardır. Evet. Ee, öncelikle net olarak şunu ifade edelim ki günümüz şartlarında telif hakkı olsun, e, veya işte e, tescil hakkı olsun. Hı -hı. Bunlar maldır. Alınıp satılmaları caizdir. Bu, bu manada kişinin rızası olmadan yani telifin sahibinin rızası olmadan bir başkasının bunu kullanması caiz olması. Evet. Bunu net bir şekilde ifade edelim. Hı -hı. Peki gelelim meselenin gerekçesi. Niçin bu böyledir? Oysa telif dediğimiz şey veyahut da tescil dediğimiz şey elle tutulan, gözle gözüken, müşahhas bir şey şey değildir. E, oysa bir şeyin alım satım yapılabilmesi için onun mal olması gerekir. Peki mal nedir? Bu konuda Hanefi fıkhına baktığımız zaman malın tanımında e, işte ma'male ilahi tabu'l insan ve mümkün ittiharu li vaktil hace. İnsanın tabiatının meylettiği ve ihtiyaç vakti için biriktirilmesi, stoklanması mümkün olan her bir nesne maldır. Hı hı. E, Mecelle, e, ahkam adliyenin de tanımlamış olduğu tarif bu şekildedir. Hanefilerin tanımı. E, bu manada bu tarife baktığımız zaman menfaatler mal değildir, haklar mal değildir. İşte günümüzde taksi plakaları mal değildir veya da minibüs hatları mal değildir. Tehlifler, tesciller mal olmayacaktır. Ancak e, Cumhur'a baktığımız zaman, içinde Şafii mezhebinin de bulunmuş olduğu alimlerin tanımına baktığımız zaman, bunların tanımında insanların faydalanabileceği her bir nesne, her bir şeyin mal oldu. Hmm. Yeter ki faydalanma meşru olsun, şer, Şerif buna müsaade etsin. Evet. Bu açıdan menfaatin mal olduğu gözlemlemektedir. Ee, 1867 yılında, e, işte Mecelli heyeti bir araya gelerek Mecelli ahkamı adliyeyi oluşturmaya başlıyorlar. 9 yılda tamamlanan bir Hı. kitap, bir eser. Ee, Osmanlı'nın son döneminde anayasa olarak hazırlanmış. İşte 1851 maddeden oluşuyor. Bunların birinci maddesi fıkhın tanımı. Geri kalan 99 maddesi kavaidi külliye. Yani külli kurallar. Hı. Fıkhın her bir babında işlevi olan kurallar. Geri kalanlar ise kitaplar, bölümler. İşte 16 kitap var içinde. Alışveriş kitabı, e, icare, kira kitabı, işte vekalet, rehin, şirket e, gibi sonunda da kada bahisleri e, detaylandırılmıştır. İşte bu mecellede e, ilk tanım olarak malın tanımı nedir? Bu hanefilerin yapmış olduğu tanım ele alınmış ve menfaatler mal olarak kabul edilmemiştir. Ancak daha sonradan kurulan tadil heyeti çünkü birçok madde sadece hanefi kuralları doğrultusunda tasnif edilmiş. Evet. Oysa sosyal itibariyle günün insanına hepsi cevap verememe konumu söz konusu olmuştur. Evet. Ki o dönemde de Fransız kanununun getirilmesi üzerine ciddi manada çalışmalar vardı devrin Fransız konsolosu tarafından yani içerideki yardımcıları ile beraber o zaman için sadaretle ciddi manada baskılar yapılıyor idi. Hmm. Ahmet Cevdet Paşa bu manada yine ikinci bir komisyon derleyerek tadil komisyonu 500 küsür tane maddenin değişikliliğinden bahsediliyor. Hmm. Ki bunu bu konuda yapılan araştırmalarda da dillendiriliyor. Bizim dersteyken Süleymaniye yıllarında ders okurken, Mehmet Savaş hocamız da bunu bu şekilde anlatmıştı bize. Ancak bu maddeler kitaba daha derc edilmeden işte 1923'te olan malum olaylardan dolayı bu e, yürürlüğe girmeyip e, lav olup yok oluyor gidiyor. E, Ahmet Akgündüz hoca efendinin bu konuyla alakalı yazdığı bir eser var mecelleyle alakalı. Orada daha sonradan bunu gördük. O tadil komisyonunun değiştirdiği maddeleri toplamış. Ee, ve normal klasik elimizdeki ile beraber bir halde basmış. Ee, orada mukarenli bir şekilde baktığımız zaman bu maddelerin içinde ki biz bunu Mehmet Savaş hocamdan o zaman duymuş edik O kendisi evet. bunu söylemişti. Değiştirilen maddelerden bir tanesi de malın tanımıyla alakalı olan madde Hı. demişti. Ki onu ben bizatihi Ahmet hocanın da kitabında gördüm. Evet. Ee, dolayısıyla hatta orada kaynak da verilerek yani nerede olduğuna dair ee, ve bu konuda e, mecellede yani Osmanlı'nın son anayasasında da malın kavramını, malın tanımını biraz daha genişleterek menfati de e, şafi mezhebini de takliden bu konuda menfaati de mal konumuna sokmuşlardır. Hmm. Ee, bunu şunun için söylüyorum. Yani klasik metin kaynaklarına bakarak tabii ki telife mal dememiz zordur. Evet. Ama bu konuda diğer mezheplerden de alıntı yapmak suretiyle e, yine e, İslam Konseyi adı altında Mecmanı toplanan var. bir mecmanın e, bu konuda işte malın tanımını biraz daha genişleterek Hı. menfaati de mal konumuna soktuğunu görmekteyiz. Evet. Ki husus günümüz hayatında bunu daha açık bir şekilde görüyoruz. Yani siz Taksi plakasına mal değildir diyeceksiniz. Oysa milyon değeri olacak Hı. veya işte bir hat minibüsüne mal değildir diyeceksiniz. Milyon değeri olacak. Telif içinde aynı şeyi, tescil Hı. içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Bu manada insanlar buna kıymet verdiği için, değer verdiği için e, ve alım satılmasına dair de tamil olduğu için bu bir maldır. E, hak da olsa bir maldır veraset yoluyla varise intikal eden bir maldır. Alım-satımı meşru olan bir maldır netice itibariyle. Bu manada İsmaila Fetva Kurulu olarak da biz telifti, tescildi veya biraz önce bahsettiğimiz ya, taksi plakası veyahutta da işte minibüs hattı gibi tarzında şeylerinde alım satımının caiz olacağını söylüyoruz. Evet. O yüzden suale e, bu manada cevap verecek olursak, bu bağlamda cevap verecek olursak e, bir firmanın logosu netice itibariyle eğer bir telifse o, hı hı. yani onu oluşturan onun hakkında belli bir bedel ödemişse onun rızası olmadan bunu kullanmak, bu marka da olabilir, isim de olabilir veya telif de olabilir hı hı. bunu kullanmak kesinlikle caiz olmaz. Buna fetva vermeyiz, evet, vermiyoruz. Bir diğer sorumuz da e, zekatımızı erkenden vermemiz mümkün olur mu? Zamanı geldiğinde nasıl hesap edeceğiz? Verdiğim zamandaki kıymet mi? Vermem gereken zamana mı itibar etmemiz gerekir diye sormuşlar. Zekat mali bir ibadet olup belli şartlar oluşması durumunda her bir Müslümanın vermesi gereken e, bir yükümlülüktür. Hmm. Tabi burada iki aşama vardır. E, birinci olarak nisaba maluk olmak yani nisab miktarı mala sahip olmak. Tabi bu malda aranan nitelik önemlidir. Hı hı. E, i̇kinci olarak da bu mal üzerinden bir yılın geçmesi. Evet. E, bu bahsettiğimiz zekat arazi mahsulleri değil. Hı hı. E, arazi mahsullerinde yıl geçme olayı yoktur. Yani bu öşür diye tabir ettiğimiz zekatlardan bahsetmiyoruz. Hı hı. Genelde bu emsal sorular ticari mallarla alakalı, hı hı. altın, gümüş, ile alakalı sorular olması hase bile o minvalde, o cenahtan konuya bakacak olursak bir nisab olacak, iki bu nisab üzerinden bir yıl geçecek. Peki kişi erkenden zekat vermesi caiz olur mu? Zekat mı, takdim etmesi caiz olur mu? Eğer e, bu kişinin elinde nisap miktarı mal yok ise, daha henüz nisaba sahip değil ise, bunun şu anda ben ileride sahip olabilme ihtimalim var. O yüzden şimdiden zekat vereyim diyecek olsa bile bu kişinin vereceği sadaka olur, hmm. nafile olur, zekat olmaz. Evet. İlerideki günlerde nisap miktarı mala malik olduğu zaman ve üzerinden senesi geçtiği zaman bu kişinin bir daha vermesi gerekecektir. Hmm. Evvelki verdiğini buradan mahsup edemeyecektir. Evet ancak e, nisaba malik olsa yani nisaba sahip olsa o miktara malik olsa veya zekat veren kişidir bu zaten hmm. o da, bu şekilde geliyordur ama daha henüz yılı dolmamıştır. Böyle bir insanın e, şimdiden erkenden zekat vermesi caiz olur mu? El cevap caiz olur. Hmm. Sahih olur. E, peki bu nasıl hesaplanmalıdır? E, bu şu anda verdiğini kenara yazar bir fakire e, zekat olarak eder ki senenin veya daha henüz ee, senesi dolmamış olan malımın zekatı niyetiyle o fakire onu verir ama verdiğini kenara zapt eder. Ee, daha sonra senesi geldiği zaman, günü geldiği zaman mal varlığını hesap eder, alacaklarını hesap eder, borçlarını çıkartır, ne kadar bir yükün olarak zekat vermesi gerektiğini tespit eder. Vermiş olduklarını da o hmm. e, yekünden çıkartır. Eğer bir şey kalıyorsa, vermesi Eksin. gerekiyorsa yine verir. Ama vermesi gerekmiyorsa, zaten fazla vermişse, onu da fazla vermiş olur. Hmm. Veyahut da daha ileriki senelerde sayabilir. Hmm. E, böyle bir kolaylık vardır e, zekatta. E, bu tabii Hanefi fıkhına göre, Şafi mezhebi bu konuda biraz daha farklıdır. Onu da temas etmek evet. isteriz. Çünkü dinleyicilerimiz için de, çok çok şey, Şafii ile alakalı iştigal edenler bulunduğu coğrafya yapısı itibariyle de Şafii mezhebine iltizam eden kardeşlerimiz var. Çünkü bunu ferdi olarak bazı toplantılarda duydum. Yani hocam işte bu konuda beyan ederken Şafii'de beyan etseniz ki biz de bildiğimiz kadarıyla anlatmaya gayret ediyoruz. Evet. Tabii Şafii fıkhının tamamına mutlali değiliz. Evet. Hatta şunu da buradan ilan etmek isterim. Biliyorsunuz fetva kurulumuz var bizim. Evet. E, fetva heyetinde, alt komisyonda e, fetva hattı diye oluşturduğumuz 11 arkadaşımız evet. orada hizmet vermektedir. Bu arkadaşlarımızdan bir tanesini Şafi fık olarak ayırdık. Evet. Ve e, gelen kar, yani gelen suallerde o kişi direktmen mezhebini belirterek, yani ben Şafi Fıkkı'na göre bir sual sormak istiyorum dediği zaman, o kardeşimiz onu dinlemeden direktmen öteki, e, tacı şafi fıkhında mahir olan ve o konuda e, derinleşen e, kardeşimizi onu yönlendiriyor e, ve o kimse ona cevap vermeye gayret ediyor. Evet. E, bu konuda Allah razı olsun Halil günen hocamızdan da evet. çok istifade ediyoruz. Çünkü o kardeşimiz özel olarak ilgileniyor evet. e, şafi ile alakalı. O yüzden böyle bir birimde elhamdülillah oluşturduk. Bunu da bu vesileyle ilan etmiş olalım. Peki konumuza gelecek olursak Şafii mezhebine göre de zekata erkenden vermek caizdir. Ancak Hanefi fıkhında olduğu üzere vermeden önce kişi nisaba malik olması gerekir. Nisaba sahip olmadan verilen zekat geçerli değil. Nisaba sahip oldu ama henüz daha senesi gelmediyse bu zekatını verebilir. Ama vermiş olduğu zekat daha sonradan senesi geldiğinde zekatı yerine geçip geçmemesi için aranan belli şartlar vardır. Hmm. Bu şartlardan bir tanesi de zekat vermiş olduğu kişi kendisinin zekat vermesi gerektiği zaman geldiğinde hala zekat almaya liyakatlı, liyakatlı olmalıdır. Hmm. Yani misal üzerinden gidecek olursak diyelim ki ben size zekatımı ha. verdim daha henüz zekat ayı gelmeden Ramazan-ı Şerif'te veriyordum. Daha o ay gelmeden yani o zaman bana vacip oluyordu öyle söyleyeyim. Hı hı. O zaman gelmeden ben şimdiden size zekatımı verdim. Evet. Ve siz şu an itibariyle zekat alma liyakatına sahipsiniz. Hı hı. Zekat alabilecek konumdasınız. Hı hı. O tarih geldiğinde ise e, Mevla maddi imkanlarınızı genişletti ve zekat alamayacak bir duruma geldiyseniz benim vermiş olduğum o zekat zekatlıktan geçmeyecektir. Ben bir daha zekat vermem gerekecektir. Şafii mezhebine Şafi göre. Mezhebine evet. göre. Hatta bu noktada verdiğim ne olacaktır size? Ee, orada da farklı görüşler var. işte. onu geri isteyebilir. Eğer başlangıçta bu şartı koşmuş ise, yani hmm. benim işte bu zekatımdır erken veriyorum. Ama eğer bir şekilde bu zekatım olmaz ise, bunu ben senden geri isterim şeklinde bir şart koşmuşsa olabilir. Ama Hanefi fıkhına göre böyle bir şey yok. Verdiği anda eğer o kişi zekata liyakatlıysa daha sonradan velev ki zekat alma konumuna sahip olmasa bile geriye dönük bu hesap edilmez. Zekatı vermiştir. Peki kıymet olarak nasıl hesap edecek? Dediğimiz gibi vermiş olduğu şey neyse onu yazacak zamanı geldiğinde de normal mevcut olan mal varlığını çıkartıp vermesi gereken rakamı bulacak, verdiğini o rakamdan çıkartacak, geriye bir şey kalıyorsa onu verecektir. Evet. Kalmıyorsa bir şey yoktur zaten, vermiş demektir. Evet. Bu şekilde hesap edecektir. Bir diğer e, sorumuz da hocam. E, 15 günden fazla kalmak e, üzere e, köye gittik ancak işim erken bittiği için 2 gün sonra dönmeye niyet ettik. Namazlarımızı 2 mi kılmamız gerekir? Ee, hocam bir arkadaşım bir gün e, yine farklı bir şey hocam o da yine seferiyle alakalı bir durum e, o da 15 günden fazla kalmak için e, gitmiş seferi değilmiş memlekette eşinin akrabasının düğüne gitmek için aynı yıl sınırında başka köye gitmiş. Orada bir evde kalmış. O geceyi de hanımıyla yakınlaşma olmuş ama misafir oldukları için fazları ileride gidilmemiş. Fakat akıntı olmuş. İç çamaşır da kirlenmiş. Yanında değiştirecek çamaşır da yok. Akşam düğün olan gelin, yanındaki camiye namaza gitmiş ve o sırada caminin imamı da yokmuş. Herkes tek kılacağını görmüş, demiş ki cemaat olalım ama kimse imam olarak istememiş arkadaşı. Ee, o da e, arkadaşı imam tayin etmişler, özür dilerim hocam. Ee, o da namazı kıldırmış fakat sonra aklına bu yaptığı durum gelmiş. İç çamaşırının necrisi olduğu tahminine göre avuç içinden de fazla olabilir diyor. Şimdi bu arkadaş çok pişman. Kafasına takılıyor. Hem kendinin hem cemaatin namazı oldu mu, kabul oldu mu, olmadı mı bunu soruyorlar hocam. İki türlü mesele var burada seferilikle alakalı. giriftar bir mesele. Evet. Ee, bilmiyorum bunu soran aynı şahıs mı, aynı kişiden mi bahsediyoruz? Yoksa İkisi de iki... farklı hocam. Şöyle söyleyeyim. Ee, birinci meselede kişi diyor ki bir yere 15 gün kalma niyetiyle gittim hmm. diyor. Ee, ve daha sonradan 15 gün kalma niyetiyle gittiğim yerde daha sonradan işim erken bittiği için i̇ki gün sonra döndüm. erken dönme ihtiyacım hasıl oldu. Hı -hı. Ben bu saatten sonra namazlarımı iki mi kılacağım, dört, dört mü kılacağım? Dört. Evet. Ee, i̇kinci mesele ise e, kişi, affedersiniz hanımıyla e, beraberlik öncesinde oluşan ki ileri gitmedim dediğine göre Hı -hı. E, bir hususu gerektiren bir durum yok. Evet. Ama e, iç çamaşırında kirliliğe, mezidiye tabir ettiğimiz... Necis olan bir ötenasur e, huzurundan bir madde çıkmıştır. Evet. Ve bunun temizlenmeden namaz kıldırmıştır. Bu kişinin yapması gereken nedir? Hı -hı. İkinci mesele bu. Yani biri namazla, alakalı, olmadığını beyan ediyor. biri namazla alakalı, bir diğeri ise seferle alakalı. Hı -hı. Öteki seferde olup olmaması yani namazla alakalı olan bu meselenin seferde olup olmamasının bir tesiri yoktur. Hı -hı. Netice itibariyle üzerinde necaset var iken namaz kıldırmıştır. Evet. Dolayısıyla iki meseleyi birbirinden ayırmamız gerekir. Hı hı. E, birinci meseleye cevap vermemiz gerekirse, birinci mesele e, varsayım olarak diyecek olursak seferi olan bir miktar, bir mesafe kişi 15 gün kalma niyetiyle gidiyor. Bu kişi yolda seferidir ama o menzile vardığı zaman namazlarını dört kılacaktır. Evet. Çünkü niyeti o, de, e, 15 gün veya üzeri kalmaktır. Üzeri kal. Daha sonradan işi iki gün, üç gün sonra bitiyor. Bu on beş günü dolmadan e, oradan vazgeçtim, geri geleceğim diyor. Evet. Bu durumda namazı ikiye intikal eder mi? Yani Hı -hı. E, sefere niyet etmesiyle namazını misafir olarak mı kılacak, yoksa evvelki niyeti devam edecek mi? Hı -hı. Aslında biz bunu e, farklı programlarda e, biraz beyan etmiştik. Evet. E, şöyle beyan etmiştik yine gerekçe olarak. Bir fiil vardır, bir de terk vardır. Fiil ...icraat oluşmadıkça yani onu ihdas etmeyecek de yapmadıkça bir hüküm ifade etmez. Hı hı. Ama terk ise mücerret niyetiyle yeterlidir. Mücerret niyet etmesiyle o kişi o şeyi terk etmiş kabul edilir. Evet. Ama fiilde onu yapmadıkça velev ki niyet etmiş olsa bile niyetiyle onu yapmış kabul edilmez. Hı -hı. Şimdi e, 15 gün kalma niyetiyle bir yere giden kişi orası onun için vatan-ı ikamedir. Evet. İkame diye tabir ettiğimiz vatanda bu kişi mukimdir. Hı -hı. Mukim olan bir kimse diyor ki yarın ben buradan çıkacağım diyor. Hı -hı. Ee, i̇kame vatanı sefer ile bozulur yani sefere çıkmasıyla bozulur evet. ama sefer bir fiildir bir işlemdir bir eylemdir hı hı. bu da fiiliyata dökülmedikçe mücerret niyetle gerçekleşmez dolayısıyla bu kardeşimiz yola çıkmadıkça hala daha o eski olan mu kimliliği yani hı hı. namazlarını dört rekat kılmaklı devam edecektir. Hı hı. Bu şekilde devam eder. Ta ki yola çıktığı an itibariyle artık işi bitecek. Yani namazını iki olarak kılmaya başlayacaktır. Seferlik evet. başladı. Niye? Çünkü seferlik bir fiil olduğu için. Hı -hı. Ama bunun aksini düşünecek olursak, diyelim ki 15 gün değil de beş günlüğüne kalma niyetiyle seferi olan bir mesafeye gitse bu kişi, yolda misafir olduğu gibi e, menzilde, vardığı yerde de seferidir. Evet, seferi. Namazlarını iki kılacak, dört rekatlı farzlara. İki gün, üç gün kaldıktan sonra dese ki ya burada benim işlerim daha devam edecek veya ben burayı çok sevdim. 15 gün kalmaya niyet ediyorum dese bulunduğu saatten itibaren hmm. bu kişi namazları dörde intikal eder mi? Yoksa hala seferlik devam edecektir? Deniyor ki bu seferi e, terk etmiştir. Hı hmm. hı. Ee, bu ise bir fiil değildir, terktir. Terk ise mücerred niyetle gerçekleşir. Evet. Dolayısıyla ben seferiliği terk ettim, burada kalmaya niyet, niyet ettim, ettim demesi, niyetim. velev ki kalmaya başlamasa bile mukim onu yapar. Hı. Dolayısıyla bu saatten sonra namazların dört rekat kılacak. Hatta kaynaklarımızda bu olay namaz içinde olsa bile namazı dörde tahavül eder diyor. Hı. Yani varsayım olarak iki rekatlı şey, öğle namazının farzını kılacaktı. Namaza başladığında sefer niyeti misafir olmaktı. Namazın daha birinci rekatında veya ikinci rekatında selam vermeden niyetini değiştirirse, ya ben burada 15 gün kalayım dese o namaz dörde tahavül eder, dörde devam evet, edecektir. Tamam evet. Yani re, iki rekat daha ona katması gerekiyor. Fiil ile terk arasındaki fark. Dolayısıyla birinci mesele bu şekilde bakacağız. Hı hı. E, sual eden kardeşimiz oradan gitmeye niyet etmiş olması oradaki ikametini bozmayacak. Ta ki yola Sefere çıkmadıkça evet. e, bu hal devam etmek üzere mu kimliliği devam eder. Hı hı. İkinci mesele gelince ikinci meselede e, bir şekilde insanın üzerinde necis olan bir madde bulunsa ve o necis olan madde ise namaz kılmasına mani olsa. Ki sualde herhalde miktar olarak da bir şeyden bahsediyordu, onu tam anlayamadım. Fazla bir akıntı olmamış diyor, iç çamaşırı kirlenmiş diyor, o kadar diyor. Canım. Sualin sonuna doğru okuyabilir misiniz bir daha? E, cemaat olalım diyor, e, cemaate katılıyor ve imam oluyor. E, necisi bir avuç içinden evet. fazla olabilir diyor. İşte burası önemli. Evet. E, bir avuç içi derken bir aya miktarı, Hı. yani e, af kapsamının dışında. dışında. Çünkü af, af kapsamının içinde olsa onun namaza mani olmayacağını herhalde kardeşimiz bildiği için evet. özellikle ona dikkat Hı -hı. çekmeye çalışıyor. Af kapsamının dışında olduğu için o temizlenmeden namaz kılmaması gerekirdi. Hı -hı. Peki bu halde namaz kılmış hatta kılmış değil kıldırmış evet. ne yapmalıdır? Yapılacak tek bir şey vardır. Bu ilan edilip yani oradaki kişilere söylenik hem kendisi hem de arkasındaki cemaat namazı iade etmelidir. Hı -hı. Çünkü bir insan e, namaz kılarken namazda aranan şartlar vardır ki bu şartlardan bir tanesi de necasetten taharettir. Evet. Necasetten taharet yani pislikten temizlikte hem mekanda hem bedende hem de elbisede namaz kılan kişinin üzerinde bulunmaması gerekir. Oysa bu kardeşimizin üzerinde namaz kılmaya mani bir necaset varmış evet. ve bu şekilde namaz kılmıştır, bilerek kılmıştır. Bundan dolayı tabii ki tövbe istiğfar etmesiyle beraber bu namazın bir daha iade edilmesi de gerekecek. Eğer imamlık yapmışsa arkasındaki cemaatin de namazı iade etmesi gerekir. Hı hı. Ama illa bunu ifşa etmesi şart değil. Yani şu nedenden dolayı, bu nedenden dolayı demesine gerek yok. Şu tarihte size kıldırdığım namazda bir nedenden dolayı benim namazımızın olmamasını gerektiren bir durum zuhur etti. O yüzden e, sizler de bu namazlarınızı iade edin şeklinde onlara bunu söylemesi yeterlidir. Yani evet. gerekçesini detaylı bir şekilde anlatmak. Gerek Gerek yok. Bir de hocam bu imamlık konusunda özellikle bakıyoruz camilerde veya etrafımıza çokça e, rast geliyoruz. E, Birçok kimse hani namaz kıldırmaktan e, kaçarken bazılarda namaz kıldırmak için mesela can atıyorlar. Hı. Ama şöyle bir şey var hem okumalarında e, sıkıntıları olan kardeşlerimiz var. Hem de e, abdest alırken dikkat edilmesi gereken veya işte e, lavaboya gittikleri zaman dikkat etmesi gereken hususlara dikkat etmeyen kardeşlerimiz var. E, onlar için de böyle bir ufak... Neler yani söyleyip Tavsiye bağa hocam. İmamlılık e, arkandaki cemaatin bütün sorumluluğunu üstlenmek demektir. Evet. E, özellikle Hanefi fıkhına göre bu böyledir. Şafi mezhebi bu konuda biraz daha farklıdır. Çünkü hmm. Şafii mezhebine göre gerek cemaat gerek imam herkes kendi fatihasını evet. okuduğu için e, bir nevi müstakil gibidir. Hatta imamın namazıyla cemaatin namazında ittihat birlik şartı bile yoktur evet. Şafi fıkhına göre. Oysa hanefi fıkı böyle değildir. İmamın namazı cemaatin namazına denk veya daha üstün olması gerekir. Evet. Farklı bir namaz olamaz. Ee, ve cemaatin sorumluluğunu üstlenmiş demektir. Hı hı. Bu nedenle namazı sahih olamayacak derecede kıraatı bozuk olan bir kişinin imamlık yapması kesinlikle caiz değildir. Evet. Her şey önce imamlık yapacak olan kimse namazı sahih olacak derecede kıraat bilgisine sahip olmalıdır. Hı hı. Onun yanı sıra namazla alakalı fıkhı bilgisi de olması gerekir. Yani hangi şey namazı bozar, hangi şey namazı bozmaz. Ee, diyelim ki kıraatı sahih olmayacak derecedeki bir takım kişiler bir araya gelse ve bunların hiçbir tanesi imamlık yapabilme liyakatına sahip değilse bunların cemaatle kılmasındansa münferiden kılması evladır. Tabi bir Müslümanın e, yani namazı sahih olmayacak derecede bir kıraata sahip olması doğru bir şey değil. Evet. Bunu tez zamanda düzeltmesi gerekir. Ama o zaman zarfında dahi bu ya camiye gidecek yani sahih olan, namazı sayı olabilecek bir imamın arkasında hmm. namazı oturacak. Ama bir arada kendileri kılması durumu varsa kesinlikle imametliğe geçmeyip böyle ki müferiden kılsınlar. Evet. Buna dikkat etmek gerekir. E, tabii bu kıraatla alakalı. Onun yanı sıra işte beden temizliği önemlidir. Abdest önemlidir. Yani gelişi güzel imametliğe geçmek doğru bir şey değildir. Hmm. E, bunun e, gerçekten ne kadar önemli olduğunu bilmek ve bu şuurda bunu yapmak lazım. Evet. O yüzden bazılarımızın kaçması, bazılarımızın buna hevesdar olması ise burada olan faziletle de alakalı olabilir. Yani fazilete nail olabilme adı nedir? Ama o liyakat kişi de varsa bunda mahsur yok. Ama o olmadığı halde oraya geçmesi kesinlikle doğru bir şey değil. Ee, bu cehaletten kaynaklanan Hı -hı. bir durum. Hani cahil, cesur olur ifadesinden evet, de anlaşılacağı evet. üzere. Ama bu cesaret yanlış bir cesarettir. Hı -hı. Ama kendini bilen birisidir durabiliyorsa yani namazı sahih olacak bir durumdaysa Hı -hı. tabi kendisinden daha iyisi de arkasında yok ise yoksa. o kişinin namazı kıldırmasına mahsur şöyle bir desin. şey olabilir mi hocam mesela herkesin kıraatinde bir sıkıntı var ama bazı mesela bir subhaneke işte fatiha suresi veya bir tane zammı sureyi tam manasıyla güzel okuyabiliyorsa yine onlar bir arada kılmalı mıdır zaten yoksa? ifademde dikkat ederseniz dedim ki namazı kabul olacak namazı sahih olacak tarzda kıraat bilgisine sahip olma yoksa evet. hafızül kura olacak diye bir kayıt yoktur Namazın sahih olacağı işte namaz sureleri vardır. Fatiha suresi Hı. vardır. Bir de zamm sure diye sure tabir ettiğimiz fa e Fatiha'dan sonra okunacağı ayetler en azından 3 ayet miktarı e bir uzun bir ayet veya 3 ayet. Bunu okuması ve bu sahih bir şekilde okuyabilmesi. Evet. Bu e, liyakati varsa bu kişi namazı kılabilir. Hı -hı. Kıldırma konusunda ise kendisinden daha iyisi yoksa namaz da kıldırabilir. kıldırabilir. Ama kendisinden daha iyisi varsa yani e, diyelim ki kıraatları her ikisi eşit ama bir diğeri ötekine nispetle namaz ahkamını daha iyi biliyor. Hı -hı. Tabii ki o da, mukaddemdir. O öne geçmesi gerekir. Hı -hı. Ama öne geçmesi faziletle alakalıdır. Bununla beraber diğeri namaz kıldıracak olsa bu namaz sahihtir. sahihtir. Evet. Yani fadıl Varken meftulün takdimi sahiptir, caiz değildir diyemeyiz. Evet. E, ama yeter ki onun da sahih olacak şekilde kıraat bilgisine sahip olsun. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz yine hocam. E, kıymetli izleyenlerimiz, e, İlmi Al programımız kısa bir ara ardından devam edecek. Sizler de sorularınızı yine ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Kısa bir ara ardından buradayız inşallah. Demet izleyenlerimiz İlmi Alp programımıza devam ediyoruz. Hocam bir başka sorumuz. Kaşıntı sebebiyle kadının avret yerinin iç kısmına sürdüğü krem orucu bozar mı? Deri yoluyla emiliminin bozmadığını biliyorum. Ancak bu krem vücudun iç kısmına sürülmüş oluyor. Caiz olur mu demişler. Oruç vücuda giren bir şeyle bozulur. Ancak vücuda girme noktası önemlidir. Yani ne taraftan, nasıl ve hangi mahiyette giriyor? Bu fukanın ettiği bir meseledir. Ee, söz gelimi deri üzerine sürülen bir kremi velev ki o deri emecek olsa bile işte yağ sürdünüz, zeytinyağı sürdünüz onu emecek olsa bile bunun orucu bozmayacağı ittifak eder. Evet. Alimlerin söz birliği vardır bu konuda. Şayet orada bir yara olsa, derin bir yara olsa ve oraya bir şey dökülse ve o, o yaradan içeri bir şey nüfuz edecek olursa bunun ise orucu bozup bozmayacağı konusu tartışmalıdır. Evet. Hanefi meseminde İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre Allah ona rahmet etsin. oruç bozulur. İmam-ı Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed Allah onlara rahmet eylesin. Onlara göre namazı, e, orucu bozulmasın. Hı hı. E, bunun sebebi ise tabi menfezden bir şeyin girip girmeme meselesi. Hı hı. Ebu Anife meseleye tabi menfez olarak bakmıyor. Mutlak manada vücuda bir şeyin girip orada kaybolması olarak bakıyor. Yeter ki bu bir e, yerden girsin. Yani deri onu emerek içeri çekmesin. Evet. E, bir yara veya şırınga gibi bir şeyle. Ama İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Allah onlara rahmet eylesin. Onlar ise vücuda bir şeyin girmesi tabi bir menfezden olursa orucu bozacağını, tabi olmayan bir menfezden girmesi durumundaysa orucun bozmayacağını söylüyor. Hatta bu konuyu ele alan Ömer Nasuhu Efendi, iğnenin peki orucu bozup bozmayacağı, ...meselesini ele almış. Ee, Ebu Hanife'ye göre bozacağı... ...İmam-ı Ebu ve i̇mam Muhammed'e göre ise... ...bozmayacağını söylemiş. Tabii ki bu konuda ihtiyat Ebu Hanife'nin görüştür. Yani mutlak manada orucu bozma meselesidir. Ee, bu özellikle... ...şeker hastası olan, el-i e, ...iğnesi kullanan kardeşlerimiz için... ...veyahut da migreni... ...çok şiddetli tutup da... ...iftar vaktine kadar dayanamayıp... ...iğne ağrı kesici yaptırma gereken... ...kardeşlerimiz için i̇mam Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed'in fetvası hakikaten e, bir kurtuluş yolu olarak söylenebiliyor. Tabi böyle bir durumda e, diyoruz ki iğnesini yaptırsın ama orucuna devam etsin. E, daha sonradan da ihtiyaten İmam-ı Azam'ın ihtilafından kaçabilme adına kaza etmesini Hı. tavsiye ediyoruz. E, bunu şundan dolayı anlattım. Çünkü sual kardeşimiz yok ki işte... Orada vücut onu emiyor. Dolayısıyla emmesiyle bozulur mu bozulmaz mı meselesiyle irtibatlandırıyor. Oysa e, sualindeki konu bu değildir. Hı -hı. Çünkü e, kadının fercinden bahsediliyor ve oraya sürülen melem. Evet. E, burada iç kısma sürülmüş ise o iç kısımda sürülen o melemin vücudun em emmemesi değil. Zaten o dahile girmiştir. Hı -hı. Yani iç tarafa girmiştir. Evet. E, bu manada orucun bozulacağı aşikardır. Yine Ömer Nasuh Efendi ilmalinde de orucu bozan ve bozmayan şeylerle alakalı meseleleri irdelediği e, maddelerde e, herhalde yani o konularda belki tam rakam vermeyeyim de e, bununla alakalı şöyle söylüyor. Bir insan e, yağlı olan parmağını ilaç sürse veyahut da işte ıslak olsa kadın için özellikle hmm. ön veya arka yoluna onu ithal edecek olursa bu kişinin orucu bozulacağını açık bir şekilde söylüyor. Hmm. Ki o da aslında bunu Fetevain diye'den naklediyor. Hmm. Bu kitaptan naklediyor ki geri kalan diğer hanefi kaynaklarında da bu tarzda ibareler bulmamız mümkündür. Hmm. O yüzden bu sürülecek olan melem iç kısma sürülüyor ise... Orada onun em emmemesi değil, zaten iç tarafa girmiş kabul edileceğinden dolayı orucu bozulur diyoruz. Evet hocam. Bir başka sorumuz hocam. Gripken burundan gelen sarı su ya da rengi değişmiş burun akıntısı abdesti bozar mı? Bu kişi namazını farzından kılacak kadar bu akıntı olmasa, yani özür sahibi olmasa Kur'an-ı Kerim'i nasıl okuyabilecek? Abdestini belki beş dakikadan fazla tutamıyor. Bu işin bir fetvası var mı, yok mu? Burun damarları mı? Hepsi çatlıyor. Ee, ve sıkça burun hastalıklarım oluyor demiş. Hanefi fıkhında bu konuda şöyle bir genel kural vardır. İbn Abidin bunu haşiyesinde beyan ediyor. Evet. Vücuttan gelen akıntı eğer bir hastalık neticesiyle geliyorsa mutlak manada abdesti bozar. Hmm. Ee, normal şartlarda gözden gelen yaş abdesti bozmaz. İşte burundan gelen sümük veya ağızdan gelen salya abdesti bozmaz. Ancak bu bir hastalık neticesiyle geliyor ise bu durumda abdestin bozacağından bahsedilir. Bunun sebebi çünkü gelen şeyin muhtat bir şey değil, gayri muhtat yani iltihap, hastalık evet. olacağından dolayıdır. O yüzden e, kişinin grip olması durumunda işte e, affedersiniz sümüğünün çok fazla gelmesi, Hastalıktan dolayı başka bir şeyin gelmesi değil, normalde sümükte yani muhtat olan sümüğün fazla bir şekilde gelmesidir ki bu abdeste zarar vermeyecektir. Evet. Veyahut da işte gözüne bir şey kaçan bir kimsenin bolca gözyaşı gözünden çıkması gibi bu da abdeste zarar vermeyecektir bir hastalık neticesiyle gözünden iltihap geliyorsa veya bir hastalık neticesiyle işte sual eden kardeşimiz öyle diyor. Kısır Burundaki rengi. damarlarla alakalı hı hı. bir sıkıntı, bir iltihap geliyor ise yani bir hastalıktan dolayı böyle bir sıvı geliyorsa bu mutlak manada abdesti bozacaktır. Evet. Bu durumda özür sahibi midir, değil midir buna göre değerlendirilir. Özür hı hı. sahibi olabilmesi için arınan şart ise bir namaz vakti. Namaz kılacak kadar fırsat vermeden bu özünün devam etmesi. Evet. Ee, bu bir kere sabit olduktan sonra artık her namaz vakti için abdestini alır. O hal devam etse de namazını kılabilir. Hı hı. Ta ki ikinci bir vakit e, yani o vakit çıkana kadar. Tercih edilen görüşe göre. Evet. Çünkü o konuda da tartışma vardır. Vaktin girmesiyle midir, çıkmasıyla hı hı. mıdır? Hanefi fıkhında tercih edilen görüşe göre vaktin çıkmasıyla abdesti bozulur. Ee, diğer ikinci bir vakit için yeniden abdest alması gerekecektir. Evet. Ama özür sahibi değil ise bu konuda dikkat edecektir. O akıntı kendisinde oluştuğu zaman abdesti bozulmuş kabul ediler ve gidecek abdestini tazeleyecek. Hmm. Hatta oradan akan akıntı ise necis olacağı için onun da vücuduna temas ettirmemesi işte mendil gibi bir şeye onu silmişse namaz kılarken o mendili cebinde bulundurmaması da gerekecektir. Bazen şey de oluyor hocam bazı kardeşlerimiz mesela e, pamuk falan kullanamıyorlar bu abdest e, durumunda. Ya bez koyuyorlar ya peçete koyuyorlar, bir şey koyuyorlar. E, bu durumlarda mesela bazen e, o peçeteyi veya işte bezi unutabiliyorlar orada. O şekilde namaz kılabiliyorlar. O anda da mesela e, içinde bulunmuş olan şey de e, necis olarak mı kabul ediliyor? Namazı bozacak bir şey F midir yani? Farklı bir mesele. Yani siz diyorsunuz ki evet. e, normalde kişi abdestini bozsa, abdestini bozduktan sonra taharetini alsa hı hı. ve taharetini aldığı yere bir bez parçası koysa evet. ve daha sonradan namazını abdest alıp o şekilde namazını kılsa. Daha sonradan baksa ki o bez parçası ıslanmış. Evet. Yani e, kendisine necaset malinden oraya necaset gelmişse. Tabi bu ıslanma abdest aldıktan sonra, sonra mı oldu? öncem evet. mi oldu? Bu da önemli. Evet. İkinci bir mesele de ve ki abdest almadan önce olmuş olsa bile yani abdesti sayı olsa da üzerinde necaset varken bu kişi namaz kılmıştır. Hı -hı. Bu necaset namaza mani miktar mıdır değil midir? Yani Hı -hı. af kapsamına girer mi girmez Bilmez. mi? Bu ölçülecektir. Eğer af kapsamına girmiyor ise her halükarda bu namaz iade edilmelidir. Aynen. Ama af kapsamına giriyor ise bu namazın iade edilme mecburiyeti yoktur. Yok. Ama bununla beraber e, bir insanın vücudunda üzerinde necaset varsa ve ki bu necaset af kapsamı bundan az dahi olsa bunu temizlemeden namaz kılması keratten hali değildir. Hı hı. Yani mekru olmaktan aşağı değildir. Bu manada dikkat, dikkat etmek etmezler. gerekir. Vücudumuzun veya da beden ve elbise temizliğimize riayet ederek namaz kılmamız gerekecektir. Evet hocam. Bir diğer sorumuz hocam. Yine oruçla alakalı göz damlası orucumuzu bozar mı diye sormuşlar. Göz damlası orucu bozmaz. Bu konuda nas vardır. Hatta Tadı boğazda hissedilecek olsa bile yine bozmayacağı ifade edilmiştir. E, Hilaf-ül kıyasır yani genel kurala aykırı olarak böyle bir hüküm vardır e, ve kaynaklarımızda da bunu açık bir şekilde görebiliriz. Evet hocam bir başka sorumuzda da namaz her bir Müslüman erkek ve Müslüman kadın için günde beş vakit kılması farz olan bir ibadettir. E, bedenle yapılan bir ibadettir ve bunda asla taviz verilmemektedir. İnsanın bir nevi günlük beş vakit borcudur. Evet. Dolayısıyla hayati bir durum söz konusu olmadıkça, hayati bir mazeret söz konusu olmadıkça bunun tehir edilmesi diye bir şey konuşulamaz, anlatılamaz, söylenemez. Evet ancak efendimiz Ali Aleyhissalatu vesselam'ın uygulamalarında baktığımız gibi işte Hendek Savaşı'nda ciddi manada düşman karşısında hem açlık var hem savaş var böyle bir durumda namazlarını tehir etmişlerdir. Kazaya bırakmışlardır. Bu da bizim için bir örnek. Öyle olduğu halde bile efendimiz Ali vesselam çok üzülmüştür. Ee, ve şimdi o zamana kadar yapmamış olduğu ehli küfre karşı beddua dahi yapmıştır. Sıf namazlarını tehir ettirdiklerinden dolayı, namazlarını kaçırdıklarından dolayı. Dolayısıyla şu veya bu nedenlerden dolayı işte ben namazımı teyhir etsem sonra kızsam, bu konu kesinlikle doğru değil. Ama gerçekten hayati bir durum var ise burada Hanefi fıkhında buna müsaade edilebiliyor. Ya yani namazın kazaya kalması. İşte varsayım olarak söyleyecek olursak bir doktorun tabii her şeyi dikkat edilerek ameliyata girdi. Ama bununla beraber ameliyat çok uzun sürdü ve namaz vakti kaçtı. Namazlık için çıkması da mümkün olmayacaktır işte çıkarsa hasta için çok büyük bir sıkıntı söz konusu olacaktır. Bu gibi durumlar müstesna. Ama böyle bir durum olmaksızın iş yerinde işte ayrılamıyorum, patronum iş izin vermiyor gibi bir takım tabirlerle kişi namazı imayla kılsam olur mu şeklinde bir algıya gitmesi kesinlikle doğru değil. Bu nasıl ki bedensel bir ihtiyacımız söz konusu olduğu zaman işimizi mazeret edemiyorsak, o ihtiyacımızı gideriyorsak namaz da bizim ruhumuzun ihtiyacı hatta borcumuzdur, sorumluluğumuzdur. Bu manada şu veya bu gibi bir, bir takım bahaneler üreterek işte ben bunu sonraya bırakayım işte eve gittiğim zaman hepsini kaza edeyim cem edeyim bunlar yanlış şeylerdir bu konuda kesinlikle taviz vermemek gerekir evet. yani Müslüman kalben ve beynen şunu bitirmelidir ben bu namazı kılacağım ne olursa olsun bu namazı kılacağım Hatta her şeyin onu ayarlaması lazım. Değil mi niyetini hocam? bu tarzda katiye tutarsa Mevla zaten evet, kolay geliyor. Evet. Ama ben imkan bulursam namazımı kılacağım şeklinde bir niyete sahip olursa bu kişi hakikaten sıkıntı çekecektir. Hmm. O yüzden öncelikle tasihun niye gerekir? Yani niyetimizi sahihleştirmek gerekir. Yani bir işimizi yaparken bile, plan proje yaparken bile ilk evvela planımızın başına namazı koymamız şüphes, lazım ki şüphes. yola çıkarken ilk önce namaz acaba yolda kaçırılmayayım, kaçırmaz evet. mıyım? Bunları düşünmek lazım. Bir başka da hocam, ee, geçen programlarınıza faizli kredi kartıyla yapılan her alışverişte bankayla yapılan faiz aktinin yenilendiğini söylemiştiniz. Kredi kartımın ödemelerini günü günü yapıyorum. Fakat bu bankanın kredi kartıyla işte bizim Eylül Sünnet derneklerimize hayır yapıyorum. Hayır kurumlarına her ay düzenli olarak yardım yapmaktayım. Yaptığım hayırlarda alacağım ecir ve sevaplarda kusur olur mu diye sormuşlar. Öncelikle kredi kartıyla alakalı bizim gerek görsel olarak, gerek yazılı olarak birçok söylemimiz olmuştur. Bunun detayına girmek istemiyorum şu anda tekrardan. Ancak kredi kartı sistemi, yani genel olarak şöyle diyebiliriz, çok masum olan bir sistem değildir. Evet. Tabii masum olmaması külliyen her yapılan işlemin caiz olmayacağı anlamında da değildir. Hı hı. Belli şartlar vardır. Bu şartlara edilirse fetva verilebiliyor. Ama bununla beraber her bir Müslümana yaraşan bundan uzak durması, tavsiye niteliğinde şiddetle kaçınılmasıdır. Evet. Ee, tabii ki ve illaki kullanılması gerekiyorsa da bu konuda öncelikli olarak e, finans kurumları diye tabir ettiğimiz faizsiz çalışan kurumların ki tercih edilmesi. Evet. Ee, buna son derece azami şekilde dikkat etmek gerekir. E, bu faizle çalışan bankaların kartlarında ise şunu ifade etmiştik. E, siz zamanında borcunuzu ödeseniz bile... E, bir anlaşma yapıyorsunuz, bir akit yapıyorsunuz ve hmm. anlaşmada diyorsunuz ki ben e, hesap kesim tarihinden itibaren bana tanınmış olan müllette borcumu ödeyemezsem faiz vermeyi taahhüt ediyorum diyorsunuz. Evet. Ve buna imza atıyorsunuz. Hatta bu imzanı sadece kart alırken değil, o kartla her alışveriş yaptığınız zaman bunu onaylıyorsunuz. Yeniliyorsunuz. E, çünkü siz bir takım mallar aldıktan sonra post makinesinden onu geçirdiğinizde sizin bilgileriniz e, o hamil olduğunuz Kartın sahibi bankaya gidiyor ve bu, o banka sizin bu icabınızı değerlendiriyor ve aynı sözleşmeleri ben kabul ediyorum zımnen bunu demiş oluyorsunuz. Onlar da bunu onay veriyorsa orada sizin e, bu işleminize onay verilmiş olarak devam etmiş oluyorsunuz. Evet. Dolayısıyla faiz vermeseniz dahi faizli işleme girmeseniz dahi faizli işlem yapmayı taahhüt ediyorsunuz evet. ve her daim bunu yeniliyorsunuz. Bu bile bundan kaçmamız için gerekli bir etkendir. Evet. Ama tabii biz yine haramdır demiyoruz. faizi Bizzati faiz olan bir işleme girmedikçe. Hı. Ama sakınılması evladır. Burada şimdi başka bir meseleye dikkat etmek isteriz, çekmek isterim. Ee, kardeşimiz diyor ki işte ben bununla hayır müesseselerine hayır yapıyorum. Evet. Ee, yine Mecelle-i maddenin 30. maddesi olsa gerek e, bir menfaati celbetmektense bir mevsediyi def etmek evladır. Evet. Yani ben burada bir iyilik yapacağım ama o iyiliğin yanı sıra günaha girme ihtimalim vardır. Hı hı. Bırak o iyiliği de yapma ama o günaha da girme. Hı hı. Dolayısıyla ben o günaha gireyim ama bu iyiliği yapmak adına gireyim. Böyle bir zihniyet yanlış bir zihniyettir, yanlış bir inançtır. Doğru bir eylem kesinlikle değildir. Bundan sakınılmalıdır. Ama yine üzerine çizerek söylemek isteriz. Yani kredi kartı mutlakmanda caiz değildir demiyoruz. Hı hı. Ama bir Müslümana yakışmayan, bundan kaçılmasını şiddetle tavsiye de ediyoruz. Evet. Ama bazen mecburiyet olabiliyor özellikle e, sanal alemde yapılacak olan alışverişlerde Hı. kredi kartı olmadan e, mümkün olmuyor. Evet. Hatta bankada hesabınızda paranız olsa bile debit kart diye tabir edilen işte banka, banka kartıyla olsa. normal alışveriş yapsanız buna imkan veriyorlar ama sanal, sanal alemde alışveriş yapmanıza imkan vermiyorlar. Oysa içeriden nakit paranız var. Hı. Direktmen oradan alınsın ama buna onay vermiyorlar. İlla kredi kartı istiyorlar. Bu gibi bazı zorunluluklar müstesna. Ama bunun yanı sıra imkan nispetince bundan kaçılması şiddetle tavsiyemizdir. Evet hocam. Bir diğer sorumuz hocam. Kilisenin bahçesinde bahçıvanlık yapan, geçimini bu yolla sağlayan bir kişi, Süryan'ın verdiği hediyeyi kabul edebilir mi? Yaptığı, verdiği bu kişinin yemek yenir mi diye sormuşlar. Şimdilik... İki açıdan bu suale cevap vermek evet. isterim. Ee, gayrimüslimin yemeği yenir mi yenmez mi? Evet. Ayet-i kerimede ve ta'amu lezine utul kitap şeklinde. Yani Müslümanlara helal olan yiyecekler. Bunlardan bir tanesi de ehli kitabın ta'amı. Ta'am e, mat'um yenilecek evet. madde. Tabi bunun tefsirine baktığımız zaman e, müfessirler diyor ki burada kastedilen edilen edilmiş et. Çünkü normalde eşyada asıl olan mubahlılıktır, helalliliktir ama et konusunda asıl olan haramlılıktır. Evet. Onun helal olabilmesi için teskiye dediğimiz şer'i kesim olması gerekir. Ve şer'i kesimde kesen kişiden tutun, kesilecek hayvandan ve kesim aletine kadar birçok şartlar vardır. Evet. Her birlerinde aranan şartlar evet. vardır. Kesen kişinin tabii ki Müslüman olması veya ehli kitap olması Ehli kitabın kestiği eğer diğer şartlara riayet edilecek, ederse bunun kestiği de e, fuken Müslüman'a helal olur. Hmm. Ayet-i Kerime bunu ifade ediyor. Yoksa onların yapmış olduğu yemekler kastedilmemektedir. Hmm. Çünkü yeme yani bir yemek yapma, işte pilav yapma, çorba yapma veya bu emsar bir yiyecek e, yapma konusu ise velev ki mecusi dahi olsa, perest dahi olsa eğer yaptığı şey mubah bir şeyse, helal bir şeyse onun yaptığı haramdır denmez, yenir. Yani ayet-i kerimede ehli kitap vurgusu kesimle alakalıdır. Yoksa evet. mutlak yemeyle alakalı, yemekle alakalı değil. Dolayısıyla gayrimüslim bir mutfakta bir yiyecek pişecek olsa yani gayrimüslimin aşçılık yapmış varmış, olduğu evet. bir mutfakta yemek pişecek olsa yeter ki İslami usullere uygun yani haram helal karışımı olmasın işte haram maddeler kullanılmasın Hı -hı. böyle tabi o mutfakta başka yani şöyle de olursa bundan da sakınmak gerekir işte orada haramlar da var helaller de var ama gayrimüslim olduğu için bunu karıştırma ihtimali var böyle bir mutfaktan yememek asıldır evet. Çünkü helal ve haramlık karşılaştığı zaman haramlık tercih edilir. Hı hı. Bu daire bir kuraldır. Ee, ama böyle bir şey yok. Normalde bu adamın kullandığı normal undu, tuzdu, şekerdi. Yani mubah olan şeyleri kullanmış ve helal olan yağ kullanmış ve bununla bir yemek imal etmiştir. Hı hı. Bunun Müslüman olmaması o yemeği mundar etmez. Evet. O helaldir. Ancak buradaki sualde işte bunun kazancıyla alakalı bir meseleden bahsediliyor. Bahçıvanlık yapıyor diyor ve kilise de bahçıvanlık yapıyor. Ama bu kişi de gayrimüslim. Hı hı. Yani bir Müslüman değil. Oysa bir Müslümanın tabii ki kilise gibi bir yere hizmet edilerek kazanç elde etmesi caiz olmaz. Hı. Ama gayrimüslimin bu manadaki bir kazancına biz bir şey demeyiz, karışmayız. Hı. Onun açısından bu haramdır diyemeyiz. Dolayısıyla bunun bu elde ettiği kazanç onun açısından bir sıkıntı olamayacağı için bunun yapmış olduğu yemeği yememizde eğer başka hı hı. harici bir haramlık yok ise bir mahsul lazım gelmez. Ee, yine kitaplarımızda, fıkıh kitaplarımızda var olan ibarelerdir. İşte domuz ve şarap meselesi özellikle irdelenir. Ee, Ehli küfür için domuz bizim için koyun gibidir. Yani bizim için koyun neyse onlar için hınzır da bu kabildendir. Bizim için sirke neyse şarap da onlar için bu kabildendir. Onların kendi arasında bu manadaki alışverişlerine biz müdahale etmeyiz. Evet. Etmemekle emrolunduk. Hı hı. Hadis-i e, gelişi bu şekilde. Ama e, işte diyelim ki hür insan ticaretini yapmalara, kan ticareti yapmalara, laşe ticareti yapmalarına müsaade etmiyor Çünkü evet. onlara göre de bu helal değildir. Ama e, bir kilisenin de işte dediğimiz gibi başvallık yapması onlar açısından mubah bir eylem olacağı için buradan elde edeceği gelir o kişiye haramdır diyemeyeceğimiz. Için, bunun e, yapmış olduğu yemekten harici bir haramlık yoksa yememizde bir mahsur olmayacaktır. Evet hocam. Vaktimizin e, sonundayız hocam. E, Tabi bu arada e, sizlerinde değerli Hüsamettin Vanlıoğlu hocamızla beraber hazırlamış olduğunuz bir eser vardı. Lale Gül e gönderilen sorular e, cevaplandı, güzel bir şekilde hazırlandı. Hı. Kıymetli izleyenlerimizin de istifadesine sunuldu. Ona ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Bu konuyla alakalı e, Allah razı olsun Hüsamettin Vanlıoğlu hocamız... E, Kendisi bir çalışma yaptı. Evet. Dedi ki ya orada konuşuyorsun dedi. Gelen sualler oluyor. Onlara cevaplar veriliyor. Ee, tabii biz bunların istişaresini hocamlarla Hı -hı. yapıyoruz. Ee, ve bunlar ama söylem olarak kalıyor ama kitaba geçmesi daha uygun olur dedi. Hı -hı. Kendisi oturdu. Allah razı olsun. Hı -hı. geçmiş olan programlardan beri alarak bunları kaleme aldı. Hı -hı. Ee, tabii güzel bir şey ortaya çıktı e, bu konuda. Bunda da Jübbel Hocam'ın da komple bir okuması hmm. olduğunun onun üzerine bir takrizi de oldu. İnşallah Rabbim hizmete layık eylesin. Tamam, inşallah. i̇nşallah hizmet olacağı kanaatindeyiz. Hmm. Rabbim muvaffak etsin. Ders niteliğinde de bir e, kitap olmuştur. Tabi buradaki hocam. konuşmalar bir nevi ibareye dökülmüş oldu hmm. ama tabi şunu da göz ardı etmemek gerekir. E, İbare diliyle konuşma dili aynı değildir. Yani evet. yazım ile konuşma aynı değildir. Çünkü konuşma cevher kalem konuşuyorsunuz evet. ama bir şey taslif ederseniz daha dikkatli daha yazabiliyorsunuz. Evet. Oradaki yer ne kadar yazı gibi gözükse de neticede buradaki konuşmaların kaleme dökülmesi evet. olacağı için. E, konuşma diline nispetle değil de yazı dilimine nispetle bazı devrik cümleler kullanılmış olabilir. Evet. E bu da tabi okuyucularımızın müsamahasına bağlı olan şeylerdir. Evet hocam. Rabbim inşallah hizmetlerinizi daim eylesin. Amin. Tabii ki bu programlar devam ettikçe bu kitaplarımızın da devamı gelecektir inşallah. Tabii ki o yani herhalde bildiğim kadarıyla baya eski programlardan yani radyo dönemindeki programlardan, evet, ilk başladı. programlardan başladı. Yani ciddi manada bir birikim var. Tabii bunların içinde mükerrerler de illaki vardır. Bir çalışmada Rabbim İhlas nasib etsin inşallah. Amin hocam. Son olarak dua babında neler söylersiniz? İşte en güzelini söyledik aslında. Rabbim bütün amellerimizi bizlere ikhlas ihsan edilsin. Amin çünkü inşallah. ihlas olmadan yapılacak olan ameller insana Allah muhafıza vebal olarak dönecektir. Hı -hı. O yüzden Mevlam samimiyet versin, şuur versin, Hı -hı. ihlas versin inşallah. Amin inşallah. Allah razı olsun hocam. Çünkü Çok inşallah. teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz bugün de İlmi Al programımızın sona gelmiş bulunuyoruz. Sizlerle sorularınızı ilmihalet dalegül.tv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Ve yine geçmişte yapılan programlarımızı da dalegül.tv.com.tr adresinden e, soru cevap kısmından teker teker e, takip edebilir, inceleyebilirsiniz. Ve yine e, değerli Hüsamettin Valnoğlu hocamızın ve e, değerli Fatih Kalender hocamızın geçmişte yapmış olduğumuz Radyo programlarımızdan e, fıkhı suallere cevaplar kitabında temin edebilir. Oradan da geçmişte yapılan e, programlarımızdaki soru cevapları da tek tek inceleyebilirsiniz diyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın. Müzik